¡Gracias! Merhaba Kainat Bugün 1 Nisan Pazartesi Yıl 2013 Ay 4 Gün 91 Kasım 145 1434 Hicri Cemazi Evvel 20 1429 Rumi Mart 19 Dünya Kanser Haftası Balıkçılar Bayramı 1979 Nisan Toprağın yağmurlara kucağını açtığı bir aydır Latinler bu aya aperir Fransızlar da avril adını koymuşlardır Nisan'da sık sık yağmur yağar, topraklar yumuşar. Nisan ayı sağlığı. Bu ayda fazla giyinmemelidir. Mide yaraları, bahar mevsiminde depreşebilir. Yemekten belli bir süre sonra gelen ağrı, şişkinlik, ekşime, kaynama, bazen kusma ile kendini gösterebilir. Yemek listesi gün 92. Ispanaklı etli börek, zeytinyağlı kabak, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi.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 Toss the dice, it it to be The only one for me is you And you for me So happy together I can't see me loving up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 The dice it had to be the only one for me is you and you for me so happy together so happy together and how is the world Kes açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com.tr Hepsi var ve Açık Gazete Programı başladı. Kısaltılmış bir Açık Gazete Programı Bir saatlik Açık Gazete Programı'nın Açılışını yaptık. Ömer Madra, canton bil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün 1 Nisan. Şaka yapacak Durumda değiliz termometrelerde 27 dereceyi göstermiş dün bir ara e, açık e, radyonun dinleyici destek projesi kapsamında konuk ettiğimiz dinleyicilerimizden Cihangir Bey'in de söylediği gibi 27 dereceyi gördüm dedi ben buraya gelirken. evet İstanbullular da sahillerde almış durumda durumdalar bitlik yapanlar da var denize girenler de ama ben önce 1 Nisan'da bugün tarihte bugün neler olmuş ona bakalım diyorum e, 1924'te bugün Adolf Hitler 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış çünkü birahane darbesi diye adlandırılan bir e, olaya karıştığı için başarısız bir darbe girişiminde yer alıyor ama sadece 9 ay yatmış. Ondan sonra da liberal rejimi, Weimar rejimi onu çıkartmış. Darbe yapmakta suç olurmuş diye. Ve e, Mein Kampf adlı eserini başyapıtında orada yazmış Hitler. 1955'te bugünse EOKA, e, Britanya İmparatorluğuna karşı EOKA isyanı çıkmış Kıbrıs'ta ve enosis e, gerçekleştirmek için yani Yunanistan'la birleşmek için bir e, hareket başlamış başlatmışlar. 1976'da Apple Inc. Apple şirketi Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulmuş. Bugün hala çok geçerli bir internet ama e, inter, e, teknolojisi şirketi 1979'da İran İslam Cumhuriyeti olmuş, yüzde 99 oyla resmen açıklanan oran bu. Şahı devirdikten sonra. %99 oyla. Evet. evet. 1992'de de Bosna Savaşı'nın başlangıcından bahsediyoruz. Bugün başlamış. 2001'de ise Federal <gülüyor> Yugoslavya. Cumhuriyeti Başkanı Slobodan Milošević özel kuvvetlere teslim olmuş ve savaş suçlarından yargılanmak üzere. 2001'de yine 1 Nisan'da bugün Hollanda'da aynı cinsiyetten insanların evlenmesi legal hale gelmiş. ilk ülke oluyor Hollanda. Ve 2011'de de Kur'an'ın yakıldığı haberleri üzerine protestolar ve Birleşmiş Milletler mezar Şerif'teki Afganistan'daki Birleşmiş Milletler binasına bir saldırı var. Afganistan'da meydana gelen böyle olaydı bu da evet, galiba. 13 kişinin ölümüne 8 de çalışan uzmanın ölümüne yol açtığını belirtebiliriz. Evet. Açılış parçamızı da <gülüyor> The Turtles'dan Happy Together adlı parçasıyla yaptık. The Turtles'ın mutlu bir beraberlikten bahseden, hoş bir şarkı 1960'ların başlarından gelen aynı zamanda dün de bunu daha doğrusu belki günde çalma fırsatımız olmuştu. Çünkü Açık Radyo'da bir mutlu beraberliği 10. yılında değerlendiriyor. Bir şey var. 30 Mart Cumartesi başladı. 9 gün boyunca sürecek bir açık radyo şenliği var. Sloganımız da radyo neyle yaşar? Bağımsız radyo neyle yaşar sloganımız? Cevabı da dinleyicisiyle tabii. Evet. Açık radyo dinleyici destek projesi 10 yaşında oldu. 30 Mart'ta başladı. <gülüyor> 7 Nisan pazar akşamına kadar sürecek. 9 gün 99 saat. 949 Açık Radyoda duyma fırsatı olacaksın. Bu buluyorsunuz. Aynı, aynı zamanda Tumblr'da da görmek mümkün bunu. Telefon numaramızı da hatırlatalım isterseniz bu vesileyle. Evet. 343 41 41 yani 0 212 alan koduyla 343 41 41 arayan dinleyicilerimiz desteklerini yapma imkanı bulabiliyorlar. Aynı zamanda açıkradyo.com ya da açıkradyo.com tr sitesinden de destek olun düğmesini hemen sağ üst köşede yer alan destek olun düğmesine de bastıktan sonra bu desteklerini gerçekleştirebilir dinleyicilerimiz. Evet tam 9 seneden beri devam ediyor. Bu 10. senesinde ve 2 gününü geride bıraktık bile bazı ya yani açık radyonun bu şekliyle var olmasını isteyen bağımsız varlığını korumasını isteyen, kendilerinin ihtiyaç duyduğunu düşünen dinleyiciler böyle bir destek yapıyorlar. Ve bir saatlik bir programı mesela 150 lira destekleyebiliyorlar ve bunun birden fazla programı da desteklemek imkanı var. Bunun karşılığında da destekçimizin adını o bir saatin başında ve sonunda belirterek kendilerine teşekkür ediyoruz. Yapabileceğimiz budur. Bir de dinleyici ve destekçilerimiz bu günlerde bu dokuz günlük süre içinde buraya geliyorlar ve neden böyle bir birliktelik bu bunca zamanda bu tuhaf bazen dışarıdan bakıldığı zaman tuhaf gibi görülebilecek olan bu beraberlik nasıl devam ediyor? Bunu da konuşmaya devam ediyoruz. Çeşitli kesimlerinden toplumun insanlarla birlikte bunu yapıyoruz 30 Mart cumartesi günü geleneksel olarak açıkün Koca elinden gelen Havva Hazar stüdyo konuğumuz oldu Ondan sonra da Ata Demirer ve Serra Yılmaz oyuncular iki yakın dost aynı zamanda özel bir program gerçekleştirdiler çok komikti kendileriyle, bizimle, her şeyle de dalga geçtiler. Evet, hazırlıksız olduklarını söylemişlerdi fakat tam aksine çok başarılı ve oldukça eğlenceli bir program geçmişti. Arkasından da kısaca özetleyecek olursak Altuğ ve Güven Güzelderi'de stüdyo konuklarımız oldu. Ve bizimle önce dinleyici sonra destekçi sonra da programcı olmaya giden yolu anlattılar. ikisi de, iki kardeşte. Birisi ortak Leonard Cohen. Birisi de e, açık bilinç ayrı e, Güven Bey'in yaptığı programlarla böyle gidiyordu. Sonra Ayşenur Kolivar geldi. E, ve Unur Şentürk ve Burhan Hastemir'le sazlı sözlü bir program yaptı. Küçük bir bedenden büyük bir ses e, çıkıyor. ve İlginç yorumlarıyla Karadeniz müziklerinin ondan sonra da Aylin Bartanyan dilaber konuğumuz oldu stüdyo konuğumuz açık radyo dinleyicisi ve destekçisiydi bunun bir <gülüyor> aşk meselesi de olduğunu söyledi aynı zamanda radyoyla dinleyicisi arasında bir bir çeşit aşk hikayesi olduğunu söyledi kendisi katılıyoruz ee, cumartesi günü e, Aynı zamanda Açık Radyo destekçilerinden de olan Orhan Osman, buzuk Orhan Bu sene e, Canlı bir Program yap, gerçekleştirdi Fanisma Vinakis Ve Kontipasta Umut Sel Vokalde de Banu Bayraktar Vardı, Perküsyonda da Özgür Taş Saldı Sözlü bir program oldu Sonra bir açık radyo dinleyicisi ve destekçisi gazeteci Elif Türk ölmez stüdyo konuğumuz oldu ve bir sen tezerle ilk günü e, tamamladık bir sen tezerde <gülüyor> o yoğun ortamdan sonra böyle içleri biraz yumuşatan şifa veren bir caz müzikleri çalarak bitirdi <gülüyor> derken pazar günü dün. Açık Radyo dinleyicilerinden Şeref Tokgöz konuğumuzdu. Bu da e, önemliydi çünkü bu e, kendisi tophaneli doğma büyüme ve buranın hikayesini anlattı. Tophane Tayfun değil başka kulüplerinde olduğun daha eski köklü ve onları desteklememiz gerektiğinde bu şekilde kendisinden öğrendik. Sonra Laterna grubu geldi. Ayşe Seda koytak, Ahmet Selim koytak, Çağatay Çakır bu çok pardon, Burhan Hasdemir, Onuray Güneş de eşlik ediyorlardı. Hoş bir Rum müzikleri Ege yöresine ait Rumca Türkçe şarkılar söylediler. Öğet Öktem Tanör profesör, Des açık radyodun icabı destekçisi, stüdyo konumuz oldu. Bülent Tanrı'yı yad ettik beraber çok sıkı dinleyicilerimizden olan Anayasa Hukuku profesörü. Sonra Cihangir Yalçınkaya'da stüdyo konuğumuz oldu. Arkasından da ekolojik pazardan dostlarımız Feridun İnanlı ve Derya Aydoğan İnanlı stüdyo konuklarımız olarak orada bir nasıl bir toplumsal hareket başlangıcı çekirdeği olduğunu anlattılar. Bir ortak varlığı koruma hareketinin çekirdeklerini de orada görmek mümkün mü diye tartıştık. Sonra Mehtap Meral, Meral, müzisyen ve edebiyatçı bir özel program yaptı ve dünü Büyük Ev Ablukada grubunun canlı icrasıyla da full faça olarak nitelendirilen elektrikli bir haliyle de dinleme fırsatımız oldu. Evet bugünkü programı söylemeyeceğim. Ee, şimdi tekrar haberlerimize geçmenin zamanıdır. Hava durumlarından bahsedebiliriz. Ama bir kez daha telefonlarımızda hatırlatalım. Evet 0 343 41 41 numaralı telefon numarasından dinleyici destek hattına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da acikradyo.com sitesinde bulunan destek olun butonu da aynı işlevi görüyor. Evet 10. yılında açık diyor desteklerinizi bekliyor. Yukarıda da bir arkadaşımız telefonun başında olacak. Sizden gelebilecek erken ya da hafta sonundan arta kalan telefonlar olabilir. Onlara karşı tedbirli olalım dedik ve şimdi hava durumuna dönebiliriz. Evet havalar güzel. Ee, özellikle İstanbul çevresinde e, geçtiğimiz... Hafta etkili olan yarışlar ve soğuk hava dün ve hafta sonu boyunca yerine sıcak havaya bırakmış ve yaklaşık 25 dereceye kadar yükselmiş durumdaymış. Bu sıcak havalar e, denize girenlerden bahsediliyor. Nisan ayına girmeden Mart ayının sonunda denize girenlerden bahsediliyordu. Ondan bir hafta kadar önce de dondurucu soğuklar can almaya ve perişan etmeye de devam ediyor. Onu da unutmamak lazım. Evet, bir hafta paltolar, bir hafta mayolar şeklinde giden bir giyim dünyası olmaya başlıyor İstanbul'ların galiba. Yalnız İstanbul'ların değil, Avrupalıların ve bütün evet. dünyanın aslında yani ciddi bir salınım oluyor. Aşırılıklar arasında. Ve bunun da böyle devam etmesi ihtimali çok kuvvetli. Zaten dört mevsim tamamen ortadan kalkmış durumda, bildiğiniz gibi ilk şeyden sonbahardan ilk bahara bir geçiş yaptık. Hatta sonbahardan doğrudan doğruya yaza da geçilmiş olduğunu gösteren bir ortam vardı. Bir Nisan şakası gibiydi. Her şey aslında. Evet yani saatli marif takvimine bakıp Nisan ayı sağlığını okuyoruz. Fakat bu Nisan ayı sağlığı için geçerli olan durumlar aynı zamanda Mart ayı için de geçerli olmaya başlıyor gibi. Ve hatta Mayıs'tan, Mayıs ayı içer içerisinde de aynı şekilde tedbirleri almak gerekiyor gibi. Sadece o ayı üzgü saatli marif takviminde de belirtildiği üzere o ayı özgülük diye bir durum yavaş yavaş ortadan kalkıyor gibi. Duruyor. Özellikle bu maya ve palto ikilemine baktığınız zaman böyle durumlar kafanızı karıştırabilir. Ama isterseniz geçen hafta kaldığımız yerden bir devam edelim. Ee, İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen çevre felaketinden biraz bahsedelim. Ee, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı beldesinde e, gemi söküm tesislerinde tedbirsiz bir şekilde bırakılan bir geminin e, depolarından sızan petrol yüzünden büyük bir çevre felaketi yaşanmıştı. Bu tam... E... Tam da böyle değil aslında. Belki de yani tedbirsiz bir şekilde bırakılması diye izah ediliyor olabilir ama aslında oradaki kurulmuş olan bütün o gemi söküm tesisleri tersaneler vesaire zaten böyle bir şeyi sürekli olarak objektif olarak bu şartları yaratıyor. İmkansız yani bunu önlemek. Yani yapısında böyle bir durum var. Evet yapısal bir sorun var. Yani oradaki bu Ali Ağa feda edilmiş bir yer zaten. Aslında gidince görmek çok mümkün olabiliyor. Yani endüstriyel kalkınmaya, büyümeye feda edilmiş olduğu açıkça görülebiliyor. Böyle kazalar olması e, olmasını engellemek imkansız yani. Yani sadece Alia değil o zaman etrafındaki beldeleri de aynen Çandarlı'da olduğu gibi feda edilmesi gibi bir durum söz konusu. Aynen öyle. Aynen öyle evet. Yani gemi söküm tesisinde bekletilen İtalyan eee bayraklı bir geminin şiddetli fırtınada başka bir gemiyle çarpışması sonucu petrol tanklarından, yakıt e, depolarından sızan petrol ki bu petrolün de bir niteliği vardı belki hatırlıyorsunuzdur siz. Ben şimdi aklıma gelmedi. Yani zik, zift zikten bahsediliyor. Evet. Alelalde <gülüyor> bir petrol de değil. Denize dökülmüştü ve bu denize dökülen... Ham petrol zaten aslında işte evet. rafine edilmemiş evet. durumda. O, i̇şte o. ve Denize döküldükten sonra da iki ay önce mavi bayrak alıp e, temiz Temizliğinden daha ziyade e, Mavi Bayram tam olarak manası nedir acaba? E, burası <gülüyor> tamamen temiz bir çevredir ve doğrudan doğru denize girebilirsiniz, <gülüyor> piknik yapabilirsiniz. Hiçbir kirlilik şeyleri, seviyeleri belli bir standartın üzerine asla çıkmamaktadır. Yüksek standartlı bir temizlik işareti, olabilir. uluslararası bir şey yani kriterleri u uyduruyor. Turistler gelebilir, denize girebilir, her şeyi yapabilir. Evet, durum artık öyle değilmiş. Çandarlanın sahiline artık bu, bu, bu petroller geldik, petrol atıkları geldikten sonra şimdi de ölü balıklar gelmeye başlamış. İnceleme yapılıyormuş hala. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye ve Sahil Güvenlik Ekipleri olay yerine inceleme yapmayı devam ediyorlarmış. Ve e, bu kirliliği önlemek için de belediye başkanının da bu e, ...demeçlerinde yer aldığı gibi yapacak bir şeyimiz yok, büyük bir felaketle karşı karşıyayız dediği gibi Şimdi bazı ama başka, çabaları var. başka bir şeyler söylemiş galiba. Evet, <gülüyor> e, söylemekten daha ziyade o elin, ellerinden gelen tedbiri almaya çalışıyorlar galiba. Küçük bir doldurma, dalga kıran yapmışlar ki daha fazla gelmesin ve diğer bölgelerde de geçmesin bu atıklar diye... Ve sahilleri boydan boya siyaha boy yüzündendi. yüzünden de ölü balıkların kıyıya vurması vatandaşları ve balıkçıları da tedirgin etmeye başlamış. Evet bu çok ö, ölü balıkların fotoğrafları da var Habertürk'ten gördüğümüz bir şey. Yani baya ciddi bir problem olarak karşımıza çıktı aşikar. geldi. Fakat e, genellikle çevre ve e, iklimle ilgili haberlerimiz bununla e, kalmıyor. Bunda sınırlı değil. Çok önemli bir haber daha var. Bir sürü önemli haber var aslında. En önemlilerinden biri kuraklaşan iklimin ishal salgınlarını artıracağı yönündeki bir rapor. Virginia Tech Üniversitesi Doğal Kaynaklar ve Çevre Bölümünün araştırma bulguları var elimizde. Climate News Network'ten alınmış Yeşil Gazete'de bir haber vardı. Doğrusu yani Devin Bahçeci'nin haberi bu. E, 30 yıllık verileri incelemişler Güney Afrika'da mesela ishal salgınlarının en yüksek göründüğü ayların en sıcak ve kurak yıllar olduğunu bulmuşlar. Yani bu tabi bir kısmı beklenebilir, bir kısmı da e, şaşırtıcı sürpriz bulguları da içeriyor. Özellikle iklim değişikliği ile ishal salgınları arasında büyük bir bağlantı var. Ve kirli su kaynaklarını ishalin yayılmasında en temel sebep olarak gösteriliyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü ishal en çok kirlenmiş gıda ve su kaynaklarından yayılıyor diyor. Ama e, asıl bulguları ee, bu su kaynakları birçok etmeden sadece bir yani sıcaklığın artması ve azalan nem oranının, rutubetin azalmasının e, e, ishal bakalarını artırıyor diyareyi ve yağışlı ve yüksek nemli sezonlarda da ishal bakalarında azalma olacağı ortaya çıkıyor. Çok e, yani beklenmedik bir şey sonuç olarak da çıkıyor. Yani kirli su kaynaklı olmayan ishal vakalarında iklim değişikliği dolayısıyla da artış gözükeceği haberi var. Evet. Peki bu kirli su nasıl ortaya çıkıyor diye e, düşündüğünden dinleyicilerimiz için Türkiye'den bir örnek verebiliriz. Yani e, Milliyet gazetesinden geliyor bu haber. Cennet'te su mı başına taşıyor. Türkiye'nin akciğerlerinden kaz dağlarının altını arayan şirketlerinin sondaj borularından sızan atıklar dereye karıştı söyleniyormuş. Bu atıkların dereye karıştığı söyleniyormuş. Ve içme sularının kirlendiğini iddia eden köylüler de savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Yani fotoğraf çekilmiş. Bu karışmaktan daha ziyade bir atık derisi haline getirilme gibi bir durum var. Gelen fotoğrafları üzerine ee, suç duyurusunda bulunmuş. Bu suç duyurusunun üzerine de Çanakkale İl Çevre Müdürlüğü dereden numune almış. Laboratuvarda yapılacak analizin sonuçları beklenirken bölgedeki kirlilik gözle görülür boyutlara ulaşmış. Yani maden ucağının altında 25 köyün içme suyu 25 köy içme suyu veren doğal bir kaynak olduğunu söylüyormuş köylüler. Eskiden buralarda balık havlardık artık kurbağalar bile yaşamıyor diyorlarmış. Evet önemli haber. Bir <gülüyor> ufacık dönüş yapacağım diğeri haberine. Çok önemli aslında çünkü yılda bir buçuk milyon çocuk ölüyor. Diğeri diipsal deyip böyle insan hiçbir şekilde <gülüyor> olayın büyüklüğünün farkına varmıyor. Ee, sebebi varmamasının tümüyle medyanın dışında kalan kalancaryanden radarın altında kalan bir olay diyebiliriz Metaforik olarak buna yani yalnız medyanın değil polisi acılarda bu konuda herhangi bir tedbir alındığını ya da bu konu üzerinde çalışıldığını duyan oldum yok şey. demin bahçecinin yazısında da görüldüğü üzere Afrika üzerinde halk sağlığı kayıtları yani bu gibi durumların kayıtları oldukça az şekilde tutuluyormuş. Ve buna göre bu verilerden ortaya çıkabilecek araştırmalarda yine aynı şekilde az bir şekilde yapılıyormuş. Kimse ilgilenmiyor bununla. Peki şimdi bir başka çok gene kıyıda köşede kalmış bir haberden bahsedelim. Ekvador Amazon ormanlarının <gülüyor> Ekvador dünyanın en büyük biyolojik çeşitliğe sahip bölgelerinden birini Amazonlarda Yasuni Doğal Parkı var orada. Evet, fotoğrafları orada yaşayan börtü böceğin e, hayvanların ve bitkilerin fotoğraflarını gördüğü zaman uzaydan yani gelmiş gibi oluyor. İnsan şaşkınlıktan dilini ısırıyor. Son derece büyük bir zengin çeşitlilik var. Eee Onları artık 3 milyon hektarlık bölümünü petrol araması için Çin petrol şirketlerine satışa çıkarmaya hazırlanıyormuş. Buna ne diyorsun? Yani bilmiyorum. Orman, Amazon ormanlarını kaçta kaçıydı acaba? O haberin içerisinde yazıyor mu? Ee, yani biyolojik çeşitlik e, açısından ölçülebilir daha çok. E, kaçta kaçını e, söylemiyor ama 3 milyon hektarlık alandan bahsediyor. Hektar. Şimdi burada Hı. haberde bunu da BBC Türkçe haberlerden okuyoruz. Ve evet, insanın yüreği paralanıyor tabii. Yani üstelik de sol eğilimli bir e, yerlilerinde bulunduğu bir e, iktidar var. Ve olur mu böyle diye bakıyorsun değil mi? Soruyorsunuz tabii o zaman e, yetkililere olur mu böyle diye. Size verecekleri cevap nedir? Mesela Türkiye'de olsa ne denir? Enerjiye ihtiyacımız var. Başka evet. şeylere yoksullukla alakalı şeylerden bahsedilir. Orada Burada demeyim. da Ekvator'un Hidrokarbon Bakanı Andres Donas Fabara yerlilerin itirazının siyasi amaçlı olduğunu söylemiş. Aynen Türkiye'deki gibi. Ve onları suçlayarak kalkınmayı ve yoksullukla mücadeleyi düşünmemekte suçlamış. Temel bir argüman mı? Yani ve, siyasetçiler aynen. bir araya gelip bu şekilde mücadele etmeliyiz diye böyle Ortak genel bir fikir birliği mi yapıyorlar? Kendi aralarında olabilir. Fakat daha ilginç bir başka ilginç görünmeyen tarafı var. Yalnız çok önemli o da. Şimdi insan tabii kolay, kolay seçip hemen Ekvador'u da tümüyle suçlamaya hazırlanıyor. Yalnız haberde baktım ben göremedim. Belki sen de daha ayrıntılı bakabilirsin sabahın köründe. Çünkü buraya geldik ve uzun bir maratonun da içindeyiz gerçek bir e, çıkartıyor. Destek kampanyasını da sürdürmekte olduğunuz için pek ayrıntıları göremeye olabilirim ben. Kendi payıma konuşursam eğer. Fakat şu var. Bu haberde şeyden hiç bahsedilmiyor. Ekvador yıllardan beri e, bu e, kalması gerektiği yerde kalsın petrol diyor. Asla çıkartmayalım ama bizim de büyümeye ve kalkınmaya da herkes kadar ihtiyacımız var zenginliğe. O zaman destek verin. Yani çok küçük bir e, Kong, e, yani şey, uluslararası bir topluluktan burayı korumamız için bize ihtiyacımız olan parayı da küçük bir pay ayırarak ortaklaşa verin diyordu ve kimse umursamadı. yıllardan beri cer yani den bir şey şimdi Yani bu sebeple de gidip Çin'e Amazon ormanlarını satları Bunu nelemeye çalışıyorsunuz? Evet, satacağız diyorlardı zaten. Ya, ya satmak zorunda kalabiliriz diyorlardı. Ya ama yani baktığınız zaman bir sosyalist hükümet diyorsunuz, sol hükümet diyorsunuz. Bir tarafta Küba var, bir tarafta Venezuela var, diğer Latin Amerika ülkeleri de aynı blok içerisine dahil olmaya başladı. Bir dayanışma ruhu hakim oluyor. Ama buradaki haber alamıyorlar. Ama buradaki habere göre uzmanlar e, bu konuda dış borçların etkili olabileceğini söylüyormuş Çin'e satılması konusunda. Ekvator'un Çin'e olan borcunun geçen yaz 7 milyara ulaştığından bahsediliyormuş. Bunu da ülke gayri safi milli haslasının %10'undan fazlasına denk düştüğü gibi bir karşılaştırma. Tamam demiş. ama benim söylemek istediğim bir şey şu. Açıkça ilan ettiler bütün dünya. Birleşmiş Milletler toplantılarında da dediler ki bizim çok borcumuz var. Yoksul bir ülkeyiz. Ve gelişme yolunda olan bütün ülkelerde olduğu gibi eğer kalkınmamız isteniyorsa bize burayı korumak için uluslararası bir konsorsiyum gibi bir şey olmalı. Ve bütün bu durumda olan ülkelere de zaten fazla da bir şey tutmaz bu. Çok gayri safi hastalığınızdan küçük bir pay ayırırsanız Kurtarırız hep beraber. Kendi çocuklarımızı da kendi çocuklarınızı da kurtarmış oluruz. Diyorlardı. Buna cevap alamadıklarını da söyleyebiliriz. Neyse. Evet. Yani bu et, et, etraflı bir tartışma konusu. Çevreyle ilgili çok sayıda haberimiz daha var ama artık burada bırakacağız. Bir de Beyoğlu emek sinemasının yıkılmaması için 3 yıldır mücadele eden Emek Bizim İstanbul Bizim inisiyatifi İstanbul Film Festivali'nin alternatif açılışı için çalışmaların sürdüğü emek sineması binasını iki saatliğine işgal etmiş. İşgal eylemi sırasında müzik eşliğinde sık sık emek bizim İstanbul bizim sloganları atılmış. Ve aslında hakikaten e, ahşap işlerinin hurdacıya satılmış olduğu ve, duvarlar kartonla kaplandı eski film makinesinde Bülent Müftüoğlu bizzat katılanlardan biri olarak dostumuz yazmış çok eski bir film makinesini de hurdaya yollayabilirler diyor çatıda açıldığını tahmin ettikleri bir delikten de içeride her şeyin sıklam olduğunu bir yorum olarak da her şeyi daha rahat sökebilmek için çürümeye bıraktıklarını söylemişler Böyle de bir olay ceryan ediyor. Diğer haberleri birazdan vermeye çalışacağız. Açık Gazete you that keep me Even though your folks hate me There's no one like you ever go out to a movie. What do you say now, Eleanor, can we? They'll turn the lights way down low. Maybe we won't watch the show. I think I love you. Adlı şarkı dinledik The Turtles grubundan. John Barbata'nın doğum günü bugün. New Jersey'de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş davulcu. Özellikle de bu pop rock diye adlandırılan dönemin 1960'larla 70'lerde. Çok başarı kazanmış, kulağa hoş gelen müzikler yaratmış bir grubun baş elemanlarından, kurucu elemanlarından biri. Ona da bir günaydın demiş olduk. Şarkının sözleri de çok hoş. Sen benim gururum, gözümün nuru ve her şeyimsin falan filan diyor. Yani falan filanı da söylüyor. Vesaire vesaire diyor. <gülüyor> orada aşkını böyle ifade ediyor. 60'ların üstü buyla. Evet... Ee, devam edelim. Ee, dönüşüm meselelerinden bahsederken, emek sineması vesaire derken... Biraz daha genel bakalım olaya. Yani biraz daha e, yukarıdan bakmak gerekirse bir başka haberle karşılaşıyoruz. Bu da e, Başbakan Erdoğan'ın bir demeci sonrasında ortaya çıkan tartışmalardan e, ortaya çıkmış tekrardan. Planlarda emsal rakamlarıyla oynanıyor. Şehirler işgal altında çıkış yapmıştı Başbakan Erdoğan ve bu demeçten sonra da uzmanlar emsalde dönen oyunları anlatmış gazeteleri hem taraf gazetesinin hem de radikal gazetesinde bu haberi bulabilmek mümkün. Evet Ertan Altan tarafta yazıyor ve yani şehir plancıları odası İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman emsal şehir bazlı diye bir şey yapıldığından bahsetmiş yöntem emsalsiz talanın yol haritası başlığında manşetiyle verilmiş bugün tarif gazetesinde imar planlarında oynanarak binaların emsal rakamları yani emsal herkesin bildiği gibi bir fiyat belirlemesinde emsal nedir diye o bölgede mahallede ya da sokakta ki diğer fiyatlarla karşılaştırılıyor fakat emsal rakamları artırılıyormuş yani Şöyle oyunlar oynanıyormuş. Kot farkından doğan yani çeşitli binanın e, bulunduğu zeminin yüksekliğinden doğan farklar. Katlar doğuyor. Onlar emsal harici sayılıyormuş. Böylece emsal artırılıyormuş Yani İstanbul'daki zorlu binası bu yöntemle 10 emsale kadar çıkmış. Safir'in 2.5 olan emsali 6.5'a yükselmiş diye. Çok e, ilginç bir oyundan bahsediliyor. Büyük bir rant emsal e, meseleyle ilgili. Bunun da çevre ve yani şehirlerin nasıl gasp edildiğine dair çok önemli bir haber. Hatta Tevfik Fikret'in Ey Köhne Bizans Ey Bin Kocadan Arta Kalan bile Bakir dediği şehre bu işler yapılıyor, böyle yapılıyor bu şehirde diye yazılmış. Evet. Yani çok önemli bir talan imkanından bahseden önemli bir haber var. Radikal. şey taraf gazetesi Radikal, Radikal'de de var. Radikal Gazetesi'nde ise <gülüyor> Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, Veli Efendi ipadromunun tam karşısına e, iş adamı Ali Ağoğlu'na ait 73.957 metrekarelik arazi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne itirazına rağmen imar değişikliği yapmasına meslek örgütlerinin karşı çıkışından e, bahsediliyor. Fatih Yağmur'un haberinde. Ve demeçlere yer vermişler. Örneğin Şehir Planlıcıları Derneği İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman burada da var taraf gazetesinde olduğu gibi. Ve şöyle demiş Kahraman bu konuyu Şubat ayından beri takip ediyoruz. Bu süreç hukuki olarak devam ediyor. Biz de gerekli başvuruları yapacağız. Burası imarsız araziyken esas buradaki sıkıntıyı ortaya çıkaran çevre yapılanma koşullarının çok üzerinde yeni bir imar hakkı tesis edilmesi Deniliyor. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çıkarılan kanun hükmünde kararname ile belediyelere gerekli başvuru yapan veya ve 2 ayda olumlu sonuç alamayan herkese istediği her alanda her ölçekteki planı yaptırma etkisine sahiptir gibi bir durumda, durumu da hatırlatıyor. Hatta o bölgedeki inşaat ve çalışma ruhsatlarını vermeye muktedirmiş belediyeler. Şu an bakanlığın buna yetkisi var. Maalesef bu planda büyükşehir belediyesi tarafından reddedildikten sonra bakanlık tarafından pardon, bakanlık tarafından yerine getirilmiş bir plan değişikliğinden bahsediliyormuş. Bu açıdan baktığımızda bakanlığın gerçekten ayrıcalıklı imar hakkını engellemesi gerekirken böyle bir planın altına imza atılması oldukça düşündürücü deniliyor. Dava açılacağı da belirtiliyor. Yani biz de Şimdi Açık Radyo'dasınız 94.9 ve Açık Gazete programı kısaltılmış Açık Gazete programı devam ediyor. Ee, bir saat boyunca sadece yapabildiğimiz bir program. Çünkü e, bundan sonra tekrar konuklarımızla gerek telefon konuklarımızla gerekse de e, burada stüdyolarımıza gelen dinleyicilerimizle bu destek projesinin 10. yılını sürdürmeye devam edeceğiz. Özel yayın devam edecek. Telefonumuzu da hatırlatalım. 343 41, 41 numaralı telefondan arayarak e, destek olma imkanınızı bulacaksınız. E, bir arkadaşımız da telefonun başında olduğunu söyleyebiliriz. Bu telefonları bekleyen bu gelecek pazara kadar devam edecek bir program. Fakat e, açık gazete programında da yapabildiğimiz e, ağırlıklı olarak artık Çevre yıkımı hem dünyada ve hem de Türkiye'deki çevre ve büyük rantlar elde edilmek uğruna çevrede gezegene verilen olağanüstü bir tahribatın, felaket bir gidişin hepsi habercisi olan pek çok haberi okuyoruz. Başka habere neredeyse yani barış haberlerini filan bir de konuşmaya daha zor imkan bulabiliyoruz doğrusu. Evet, bir önce okuduğumuz haber kent ve e, kentlik durumuyla alakalıydı ve büyük bir talandan bahsediliyordu. Sadece emek ile başladık. Sonra Türkiye'nin dört bir tarafında başlayan bu talandan bahsediliyor. Ki başbakanın hatırlatmasından sonra da ortaya çıkan bir tartışmadan da aynı şekilde bahsediliyor denilebilir. Ama hazır Ali Ağa demişken bir haber var burada. Serkan Hoca'nın haberi. Ondan da kısacık bir bahsedelim. İlk yarım saatte bahsetmiştik Aliağa'daki e, kazada. yani. O kazada zaten sarkın haberiydi. Evet. Yani Aliağa dünyadaki 4 gemi söküm merkezinden biri, e, Türkiye'nin sadece Türkiye'nin de e, tek gemi söküm merkezinden bahsediyoruz. 5 gün içinde 5 gün 3'üncü 5 <gülüyor> dilim demiyorum kusura bakmayın. 5 gün içinde ikinci kez ölümlü iş kazası yaşanmış Aliağa'nın içerisinde. Yani Alada parçalanan büyük bir balıkçı gemisinin önceki gün e, içerisinde, önceki gün bir yangın çıkmış ve 42 yaşındaki yağcı e, Alpaslan Yüksel, Alpaslan Yüksel'in işini söküm merkezleri sırasında gemi e, yağ ve mazotu boşaltmakmış ve bu işlem sırasında da hayatını kaybetmiş. Çok sayıda yangın çıkmış, e, çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye gelmiş. Ve e, uzun bir sürede kontrol alınamamış bu yangın. Evet, Sadece bu fırtınalar değil aynı zamanda. Evet, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından da e, ayrı bir, çok e, ciddi bir problemden de bu radyoda da sık sık e, bahsetme fırsatı biliyoruz. Zaten haberin e, şeyde daha önce yıllar boyu e, Tuzla Tersanesi başta olmak üzere pek çok e, iş... Kazası ve işçi sağlığı ile ilgili pek çok program Özellikle de testi kırılmadan programında çok etraflıca ele alınıyordu bunun da başlığı haberinde başlığı zaten Alia ikinci tuzla oldu Bu anlamda Tuzda evet. Tuzla tersanelerinin durumu. Yetkililer de durumu farkındaymış ama yani e, Serkan Ocağ'ın olayları fotoğraflamaya çalışırken fark eden e, tersane sahipleri görüntü almasını engellemişler e, Ocağ'ın ve Ali Ağ gemi geri dönüşüm sanayinin yetkilisi olduğunu söyleyen bir kişiyle e, gemide yaralanma yaşanmadan anlatmış. Oysa ilk parlamayla birlikte vücudunda yanıklar olan çavuş, e, yalçın arzulmanın durumu ağırmış. Böyle e, onların da bir haberdar oldukları bir durum var galiba içerisinde de olsalar dışarısında da olsalar bir haberdar oldukları durum var evet dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu çalkantılı durumu da hemen şey yapalım yani başka sorunlar da var Mesela bir tanesi çevreyle ilgili olarak tekrar söyleyebileceğimiz şeylerden biri beyaz büyük riskler olduğu Kuzey Kutbu'nda zaten eriyip gitmekte olan Kuzey Kutbu buzlarının altında petrol arama çok riskli. Büyük tehlikeler içerdiği söylenmesine rağmen Obama yönetimi Arktik bölgede Kuzey Kutup bölgesinde offshore denen yerlerde petrol arama ya tekrar çıkıyormuş. Bu da tıp, uluslararası yani gemilerden çıkan kirlenmenin önlenmesi sözleşmesine de aykırı durumlar yaratacağı söyleniyor. Gayet ciddi bir üstüne üstüne gitme durumu var. Çok tatsız bir haber bu. Ama işte petrolcüler ve enerji şirketleri bastırıyorlar sonuna kadar di böyle bir haber var. Bir de Wyoming'de bir yargıç, yargı organı da bu işlere ortak oluyor. Wyoming'de bir yargıç çevre gruplarının açtığı bir davayı reddetmiş. Şey demişler. Yani bizim musluklarımızdan ya akan su yanıyor ve acayip raporlar da çıktı yer sularına karıştığına dair tehlikelerin hat safhada olduğunu işte bu fracking denen hidrofracking de diyorlar. Yani şimdi, kaya gazı. Hani Türkiye'de çalışmak. de büyük bir rezerv olduğundan bahsediliyor evet. enerji. Büyük kazalar olmuş. Hem toksik tozlar, petrol akıntıları, çöken yollar vesaire vesaire şunu açıklasanız çok iyi olacak demişler. Bu şeyin kullanılan basınçlı suyun içinde bulunan maddelerle. Kimyasal maddelerin. Kimyasal maddelerin. Yani benzen, ksilen, metan, radyoaktif maddeler ve diğer öldürücü şeyler olduğu söyleniyor. Açıklayamayız. Ticari sır demişler. Hakim de evet. Ticareti bozulsun demiş ve vazgeçmişler. Yani eğer yeraltı sularınız zehirden geçilmiyorsa, musluklarınızdan da yanıyorsa mus, akan su merak etmeyin. Ticari sır e, sizin bilmeniz gerekmiyor. Sonucu var. Yani ne, ne gibi hata olabilir ki aslında? Böyle de bir durum var. Yani ticari sır deniliyor da bu şey gibi bir şey değil. Sanki satın alıp almamak elinde olan bir maddeden bahsetmiyoruz. Doğrudan. Kendi suyu yaşama su, alanı. Evet. Yani böyle bir şeyin ticari sırrı olarak nitelendirilmesi ya da bunu etkileyebilecek bir şeyin ticari sırrı olarak nitelendirilmesi. Sadece Amerika'ya dair bir şey de değil. Dünyanın dört bir yanında şu anda yavaş yavaş artmaya başlayan bu kaya gazı enerji sektörünün de büyük handikaplarından birisi olarak görülmeye başlanacaktır. Evet. Türkiye'ye de geliyor. Bir de şey de var. Türkiye'den bir haberde Cumhuriyet Gazetesi'nde manşette Gazi Emir'de üstü toprakla örtülen radyoaktif atığın etrafının çitle çevrilmiş olduğu haber var. Firmanın da güvenlik noktaları oluşturmuş olduğu. Bu çit önlem amacıyla mı çekilmiş? Evet önlem amacıyla çekilmiş. Çitle. Çel örgülü önlem çitle radyasyona karşı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun talimatıyla İzmir'de, Gazi Emir'deki üzeri 10.200 ton toprakla örtülen bu haberi de daha önce Radikal'de de görmüş, izlemiştik. Bu da Serkan Hocan Serkan haberiydi. 10.200 ton toprakla örtülen radyoaktif atığı çevreye karşı, etkisine karşı tedbir için söz konusu alanın tel örgülerle çevrildiğini bildirmiş. Bu birini belki de bir Nisan şakasıdır deyip geçelim. Ama bir diğer taraftan da yani. önlemler olmadığı zaman çocukların içeri girip oynadığı bir e, tesisten de bahsediyorduk. Sadece evet, birkaç ay sonra çitle çevirmişler. Yani. Önlenmiş oluyor. Evet. Mahmut Lıcalı'nın haberi bu da. İzmir Valiliği'nin bünyesinde oluşturulmuş çalışma grubu kontrolünde söz konusu firma tarafından tel çitle birlikte tesisin tamamında güvenlik noktalarının oluşturuldu. Belirtilmiş tırnak içinde de güvenlik noktaları diyor haberde. Gazetecileri ve çocuklara karşılıyor. Evet. Şimdi bu fevkalade can sıkıcı gibi gözüken durumlar var. Ama öte yandan da ilginç bir gelişme var. Yani şeyde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde hem iş e, işçi sendikaları, emekçi e, haklarını savunan örgütlerle çevre e, haklarını savunan örgütler arasında ciddi bir e, işbirliği ve güç birliği yapıldığına dair de haberler gelmeye başladı. Yani kendi aralarındaki e, sorunları e, bir fazla önemsemeyip alt plana atarak ilke, temel ilkeler ve ortak bir vizyon için birleşmeye doğru bir gidiyor. Yani bu çok önemli iki simanın James Gustav Speth Gaspett diye birisi var. Çok önemli bir çevre lideri daha doğrusu bu eski Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin danışmanlığını da yapan çok önemli bir isim. Onun Joe Uline diye de bir sendika lideri var. O ikisinin başını çektiği çok önemli bir hareket gelişmeye başlıyor. Her türlü anlaşmazlığı da konuşup aramızda ama asıl ortak bir vizyonda birleşelim. Çünkü bu dünya elden gidiyor şeklinde bir şey var. Yani bir gereklilik değil mi? Ali haberine baktığınız zaman da aynı şey ortaya evet, çıkıyor. Aynen. Bir taraftan işçilerin can güvenliği söz konusu oluyor. Yaralanmalar oluyor. Bir diğer taraftan büyük çevre felaketleri ortaya çıkıyor. Büyük bir gereklilik. Ama e, çok yani gaspet Vermont, e, Vermont Law School'da hukuk fakültesinde profesör. Daha önce Yale'de dekandı ve çok Demos diye de bir kuruluşun, araştırma kuruluşunun başında bulunuyor. Joe Uline'da Labor Network for Sustainability diye çok büyük bir teşkilatın işçi örgütünün de yöneticilerinden biri. Pek çok örgütü bir araya getirmişler. Şimdi hepsini sayamayacağım ama Amerika'nın en büyük çevre örgütleriyle şeyleri bir arada ortak bildiri imzalamışlar. Birlikte hareket edeceğiz diye. Bu çok önemli bir gelişme aslında. Bir bunun başka bir belirtisi daha var. Paul Gilding'in yazdığı çok enteresan bir makale çıktı. Yani iklim hareketi bir sosyal değişim hareketi artık dönüşüm aşamasına geldi diyor. Yani şöyle söyleyelim. Dünyadaki bütün büyük enerji şirketlerinin dışında kalan şirketler de ekonominin bu şekilde gidemeyeceğinin farkına vararak dönüşüme başladılar diyor. Dolayısıyla şirketler dönüşüme başladı. Evet yani hı hı. enerji şirketlerini falan büyük devleri kastetmiyorum ama öbürlerinde bu gezegeni korumak için iklim hareketine e, katılma yolunda gelişme yani şöyle söyleyeyim e, yoğun küresel ve güçlü bir e, iklim hareketinin doğmakta olduğunu ve bunun da tarihin doğru tarafında olanları da oluştuğu için başarı şansının olduğunu söyleyen çok ilginç bir makale çıktı. Yani Türkiye'den baktığın zaman pek buna bilir, ilişkin bulabilmek zor. Meşrubat firmaları bile hidroelektrik santralleri yapma girişiminde bulunduğu için yani bu güzel bir haber ama biraz ama uzak bir haber. Ama aynı anda bunu uzun boylu tartışma fırsatı bulacağız ama aynı anda işte bizim bizzat içinde bulunduğumuz, senin de yer aldığın çalışmalarında pek çok farklı kuruluşun bir araya gelip bu iklim konusundaki evet. e, manifestoyu imzalayıp üstelik de o yapılan İstanbul politikalar merkezinde yap, yapılan toplantıda da ki çok net bir şekilde ortaya koydukları gezegen elden gidiyor. Buna e, e, razı gelemeyiz başlıklı manifestonun okunduğu ve basına açıklandığı zaman ...tamamen farklı... ...yani kadın hakları, insan hakları... ...dernekleri... ...yani çevreci olmayan, çevrecilik... ...ön planda olmayan pek çok kuruluşun... ...sendikalarında... ...hatta dini temsil kuruluşlarının da... ...içinde bulunduğu... ...bir toplu... ...girişim olduğunu da unutmayalım... ...bu çok ilginç bir gelişme bence... ...ve şu anda da... ...Change.org üzerinde... ...iklim için change.org kesme işareti taksim iklim için diye tıklayarak ulaşabildiğiniz sitede de 5 5200 civarında imza toplandığını ve bunun artmaya devam ettiğini de bir hafta evet. bir sürede geldi. Yani mücadele aynı şekilde ciddi devam bir Mücadele umarım. başladı ve zamanın darlığı çok önemli başka şeyler de var tabi alternatif yani yenilenebilir enerjilerde özellikle güneş panellerinde e, fiyatların düşmesi büyük teknolojik gelişmeler olması rekabeti hatta bazı kömür e, işletmelerinin zarar etmesine kepenk kapatması, kepen kapatmasına yol açıyor. O ekonominin de bu şekilde gitmeyeceğini gören şirketlerin sayısı da artmakta. Bu konuyu etraflıca yani şey bir bitsin. Açık gazete içinde e, ekonomist e, dostlarımızla uzmanlarıyla tartışmaya da açmanın tam e, zamanıdır bence. Çok e, önemli dönüşümlerde gerçekleşmesi mümkün. Şeyi de e, söyleyelim. Bu arada da dünyanın en önemli e, olaylarından biri olmaya devam eden Dünya Sosyal Forumu vardı. Tunus'ta gerçekleşti. Belki bunu biraz sonra konuk olarak alacağımız bu sefer Ali Bilge ile de konuşma fırsatımız olabilir. Burada da bir sosyal dönüşüm yaşanıyor. Yani Ali Bilge'yi açık gazete programcısı köşesi değil. Köşe programcısı olarak değil. Bu sefer Açık Radyo destek hattında bizimle beraber koşuda bulunanlardan, destekçilerden biri olarak karşılıklı maceralarımızı incelerken konuşacağız. Şu sebeple e, söylüyorum. Çünkü ilk Porto Alegre'de yapılan Dünya Sosyal Forumunda e, Ali Bilge ile takip etmiştik. Bizzat orada Ben yerine... sadece Ankara muhabirimiz zannediyordum. Ali Hayır. Porto Alegre e, muhabirimizde idi. E, şimdi de e, yani Büyük bir e, ilgiyle aslında dünya izliyor. Basın yok öyle şey olur mu filan diyor. Yani büyük ölçüde dünyanın ana akım medyası bunun herhangi bir gerçekliği olmadığını, önemi olmadığını düşünüyor olsa. Ya, yani bağlantısı yok. Bu biter diyor. Büyük tartışmalar oldu e, aşikar fakat e, çok enteresan da bir şey var gayet sağlıklı büyük tartışmaların olduğu çok sayıda insanın katıldığı ve üstelik de Arap Baharı'nın olduğu yerde yapılarak fevkalade canlı tartışmalarla ilerleyen bir e, Dünya Sosyal Forumundan bahsediyoruz. Kurulma amacı da, amacı da zaten gittikçe eşitsizlenen, kirlenen mahvolan bir dünyaya karşı bunları durdurmaktı. Yeni bir rezistans, direniş e, alanı yarattı. 12 yıl oldu. 12 yıldan beri de bütün tarafların bir araya gelip bu tartışmayı sürdürdüğü tek yer olma özelliğini koruyor diye yazı yazmış. Önde gelen dünyanın önde gelen düşünürlerinden Immanuel Wallerstein'in son yorumu bugün. 1 Nisan tarihli çıktı. Taze fırından çıkarıp size dinleyicilerle paylaşıyoruz. Ve yani Dünya Sosyal Forumu bütün şey, yani korku ya karşı umut mücadelesini sürdürüyor. Diyor. Her alanda bu var. Ama en önemli şey, slogan ne? Haysiyet. Yani insan haysiyeti ön planda geliyor. Arap da ortaya çıkmasına neden olan en büyük etken de haysiyetti. Onu Hı. da hatırlatalım. Ve Tunus'ta Hı. devam ediyor. Hı. Peki ben de Açık Radyo'nun ee, 1995'teki kuruluş e, yani daha yayına geçmeden önceki manifestosunda yayınlanan manifestosundaki en önemli kelimelerden birinin haysiyet olduğunu hatırlıyor musunuz? Evet. Ama tekrar hatırlatın tabii ki. <gülüyor> evet manifestoda yani radyo ne işe yarar dedikten zihin tiyatrosunu kurmaya, yüz bin kişilik sürekli parti yapmaya, zeki, duyarlı ve nazik insanları bir araya getirmeye dedikten sonra da kısacası nefes alıp vermeye, temiz hava solumaya dedikten sonra da bir ara es ve haysiyetli işler yapmak lazım diye bundan 18 seneden uzun bir zaman önce haysiyet lafını da etmişiz. Bu senin göğs göğsünü kabartmadı mı yani? Tabii ki canım. <gülüyor> Aynı şekilde bakın. Halen devam ediyor. Evet. Hem açık radyoda hem de dünya Ma genelinde. Manifestoda öyle evet. diyordu zaten. Ee, hiçbir çözüm üretmeyeceğiz. Ee, sadece işte meraksızlık sendromundan bazı çareler bulmaya çalışacağız size bir şey vermek istemiyoruz. Mümkün olduğu oranda sizden bir şeyler almak istiyoruz. Çünkü bu bizim ortak projemizdir diyordu. İşte Haysiyet Adayalı ortak projede de böyle. Evet bu şekilde de kapatabiliyoruz bugünkü şey, Kuzey Kore ile Güney Savaş durumuna girmiş NATO'da hava saldırısı iki Afgan çocuk ölmüş Kuzey Kore ile Güney Kore savaş durumuna girmiş ama O hikayenin anlatılmayan bir kısmı var Belki önümüzdeki günlerde o kısmı anlatırız Konuşuruz, Konuşuruz. Yani e, bayram değil seyran değil Kuzey Kore Güney Kore'ye ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne Neden nükleer bomba atmak istiyor Füze atmak istiyor sorusunu Merak edenler için belki bir e, Bu konuyu ele almaya çalışırız Bir de hesap kitap yapalım Son bir, bir cümlelik bir haberle bitirelim. Irak ve Afgan savaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti gayet etraflı bir raporla hazırlanmış. 4 ila 6 trilyon dolara mal olmuş. Yani maliyetleri ise hep hesaplanıyor da kazançları niye hiç göremiyoruz? Kazanç nedir acaba? Onlar ayrı. 800 bin kişi terhis edilmek zorunda kalmış tedavi için. 800 bin tedavi insan, için. Evet. 250 binden fazlası da travmatik beyin zedelenmesi olmuş. Yani bir bütün neslin nasıl mahvedildiğini şirketlerin ve politikacıların zorlamasıyla ne hale getirdiğini de görmek için bundan daha iyi bir örnek olamaz. Neyse kapatabiliriz. Şimdi bunu kapatıyoruz Açık Gazete'yi ve Açık Radyo Destek Projesi'ni de resmen birazdan açmış oluyoruz. Hepinize Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.